رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المحسري أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فموعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله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 الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبك الله العظيم تبع لنا رسوله muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler geçen cuma üzerinde zamanımızın azlığına rağmen zamanımızın yetersizliğine rağmen çok mühim bir konu üzerinde zihinlerimizi, düşüncelerimizi birleştirmeye yani beraber düşünmeye zihnimizi beraber işletmeye çalışmıştık. Aynı konuyu bugün gündemde olan mevzularla da bağlantılı bir şekilde yine bugünkü sohbetimizi de bu konuların etrafında Ezan-ı Muhammedi okuncaya kadar götürmeye çalışalım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ehli imanı özellikle İmanın icabını yerine getirmeye çalışan, inandığı gibi yaşamaya çalışan kardeşlerimizi, hepimizi, cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Kardeşler, yeryüzünde geçen ders az etmeye çalışmıştım. Allahu Teala'nın yarattığı mahlukatın sayısını tespit etmek mümkün değil. Bunu da çok kısa ifade etmiştim. 18 bin alem tabirinin kelimesinin saçma bir tabir olduğunu, Allah'ın yarattığı varlıkların, mahlukların, nimetlerin, alemlerin sayıya gelmeyeceğini sayıyla tesbitinin mümkün olamayacağını 18 kelimesinin uydurma olduğunu arz etmiştim. Bu konuda bir ayet daha okuyayım ki kafalarda şüphe kalmasın. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celalühu buyuruyor ki: "Ve in taudü ni'metallahi." Bakın, adde yaud adet arası saymak demek. وَاِنْ تَعُدُّ Saymaya kalksanız ister aritmetik yoluyla, ister bilgisayarlarla, ister konfütürlerle, elektronik beyinlerle, neyse neyle sayar saymaya kalkarsanız kalkın, neyle saymaya çalışırsanız çalışın, neyi? نِعْمَتَ اللّٰهِ Allah'ın yarattığı nimetleri Allah'ın yarattığı varlıkları, Allah'ın yarattığı mahlukları, nimetleri ne ile saymaya çalışırsanız çalışın, cevabını Allah veriyor. La sayamazsınız. Allah'ın varlıklarını, mahluklarını, nimetlerini, zinetlerini saymaya kalksanız. La sayamazsınız. Gayet açık bir ayet. O zaman mesele bitmiştir. Ancak Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bütün yeryüzü insanlarının inansın inanmasın. Müslim gayrimüslim. Bütün insanların ittifak ettiği bir şey var. Nedir? Yeryüzündeki varlıkların en değerlisi, en kıymetlisi, en önemlisi, en kıdemlisi, en duyarlısı, en değerlisi, en hassası, en önemlisi, Allah'ın yeryüzüne yarattığı mahlukatın en önemlisi, en değerlisi, siz söyleyin kimdir? İnsan. Burala bütün dünya müşterek yani bunun aksine düşünen bir beşer yok dünyada. Asya'da da böyle düşünüyorlar, Rusya'da da böyle düşünüyorlar, Avustralya'da da bütün dünya böyle düşünüyor. Yeryüzünde insandan daha önemli varlık yok. Tamam. Gerçi vaktiyle insanların aslı hayvandır, maymundur, falandır, filandır demiş ama... Onlar tarihin çöp sepetinde kaldı. Çöpü atıldı onlar. Gecen cuma dedim ki bu noktaya gelmişken, öyleyse bu kadar değerli, bu kadar önemli olan insan, yeryüzünde nasıl hareket edecek? Çünkü... Cenab-ı Hak insanı bu kadar önemli, değerli, duyarlı, akıllı, mantıklı, fikirli, beyinli yarattıktan sonra buyuruyor ki Hüvellezi haleqa leküm fil erdi cemi'a ma fil erdi cemi'a yeryüzünde bakın yeryüzü dediğimiz yuvarlak küre, dünya yuvarları yeryüzünde gözlerimizle görebildiğimiz göremediğimiz çünkü varlıkların tamamını gözlerimizle göremiyoruz bakın şu içinde bulunduğumuz şu güzel şu müstesna caminin mabedin şu Allah'ın evinin içinde otururken alıp verdiğimiz bir şey var nefes alıyoruz nefes veriyoruz öyle mi değil mi ama hiç kimse aldığını da görmüyor siz söyleyin Verdiğinde görmüyor. Demek ki her şeyi gözlerimizde görmemiz mümkün değil. Yani alemler, mahluklar, varlıklar gözlerimizin gördüğünden ibaret değil. Ama Allahu Teala Kur'an'da buyuruyor ki Hüvellezi Allah öyle bir Allah'tır ki Khala galeküm ma fil erdi cemi'a Yeryüzünde gözlerinize gördüğünüz, göremediğiniz bütün varlıkları ve mahlukları insanlar hariç hepsini sizin için yarattım, insan için yarattım. خَلَقَ <gülüyor> ma. O şey ki fil ardı dünyadaki varlıkların tamamı cemî'a. Ne demek cemî'a? Tamamı. Ceman, tamamen. Bütün varlıkların demek ki gayesi, manası, davası insan. Eğer Allah insanı yaratmasaydı güneş yoktu, ay yoktu, felekler yoktu, melekler yoktu, çiçekler yoktu, hiçbir şey olmayacaktı. Bu ayet-i söylüyorum. Yani Kur'an böyle anlatıyor. Hatta Allah insanı yaratmasaydı cennet de yoktu. Cehennem de yoktu. Bakın ne kadar. Eğer insan olmasa cennet olur muydu? Soruyorum size. Yani Allahu Teala cennete hayvanları mı dolduracak? Melekleri mi dolduracak? Yok. Melekler imtihana tabi değil. Hayvanlar da imtihana tabi değil. Yeryüzündeki mahlukatın içinde imtihana tabi olan kimdir siz söyleyin? İnsanlardır. Geçen cuma işte bu noktaya geldik ve dedik ki, bu insan denen çok değerli, çok özenli, bu özgür insan, akıllı insan, değerli insan, duyarlı insan, hassas insan, yeryüzünde nasıl hareket edecek? Mesela nasıl evlenecek? Mesela nasıl hayatını tanzim edecek? Nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl giyecek, nasıl üretecek, nasıl tüketecek, nasıl eğitim görecek? Bakın bir sürü insanla alakalı meseleler var. Bunları nasıl yapacak? Bunlar nasıl yapacak? Nasıl çalışacak, nasıl çalıştırılacak? Elini, ayağını nasıl kullanacak? Gözünü, kulağını nerede kullanacak? Aklını, fikrini nasıl kullanacak? E bu, vallahi bu çok mühim meseledir. Bunun mahiyetini, hakikatini anlatmak için de bir misal arz etmiştim. Dokunup geçeyim. Geniş olarak meseleye biraz daha ama vakit çok sabuk geçiyor. Cemaat-i müslimin bir, bir türlü cuma günü elindeki işten, önündeki işten kurtulup gelemiyor. Muhakkak tabi onu meşgul eden bir şey var. Elinde, evinde, önünde, yanında, ardında, arkasında insanları camiye gelmekten alıkoyan bir şeyler var ki gelemiyor. can. durduk yere gelemez mi adam? Ama işte bütün bunları iyi hesaplamak lazım. Bir gün gelecek, elinde, emrinde, önünde, yanında, üstünde ne varsa elinden alınacak... Ruhun bedenden çıktıktan sonra o bedenini götürüp tıpış tıpış toprağa teslim edecekler. İstesen de ayrılacaksın, istemesen de. Ama işte bunu iyi değerlendirmek lazım, iyi kullanmak lazım. Zaten gideceğiz. Evet, şu noktada bir temsil ile, misal ile meseleyi anlatmaya çalışmıştık. Dedik ki gidip beyaz eşya satan mağazalar var. Dayanıklı tüketim malları diyorlar. Beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları vesaire. Alıyorsunuz oradan bir elektrik elektrikli süpülge veyahut efendim çamaşır makinesi, neyse uzatmayalım. Geliyoruz, açıyoruz dedim. İçinde Milyonlarca para ödeyip aldığımız bu cihazı, bu makinayı daha ambalajından çıkartmadan en yukarıda ambalajın üstünde, aletin üzerinde küçük bir kitapla karşılaşıyoruz dedim. Bu kitabın adına bakıyoruz, elimize alıyoruz. Kırmızı bir yazıyla kullanma kılavuzu yazıyoruz. Ha bu kitap neymiş? Bu cihazın kılavuzuymuş. Ne demek? Bu cihazı bu kitaba göre çalıştıracaksınız. Kendi kafanıza göre değil, kendi bildiğinize, kendi anladığınıza göre değil, o kullanma kılavuzu dedikleri kitaba göre o cihazı çalıştırmanız icap ediyor. Ya burada da bir tereddüde şüpheye mahal kalmıyor. Niye? İnanıyorsunuz ki o cihazı yapan kimse o kullanma kılavuzu dedikleri kitabı da yazan o. Cihazı yapan o kitabı yazmış. O kitabı yazan cihazı yapmış. En iyisi budur. En mükemmeli budur. En doğrusu, en isabetlisi budur diyorsun. Ve o cihazı o küçük kitapçıya o kılavuza, o prost teklise göre o makineyi çalıştırıyorsun, mükemmel randıman alıyorsun. Şimdi, sormak gerekmez mi? Her akıl sahibi insan düşünmez mi? Her akıl sahibi insan farkına varmaz mı? Biz insanlar, mühendis olsun, mimar olsun, uzman olsun, eleman olsun, teknik insan olsun, pazara, piyasaya arz ettiğimiz küçük bir makinenin bile nasıl çalışacağını beyan eden, açıklayan bir kitabı, o cihazla beraber pazara sürüyoruz da, insan gibi muhteşem bir varlığı, yeryüzüne Allah gönderirken bu insan nasıl çalışacak diye ona bir kılavuz kitap, ona kılavuz bir peygamber göndermesi göndermiş olması gerekir mi gerekmez mi? Cevabını sizden istiyorum. E bunda hiç de yok. Yani bir elektronik cihazın en mükemmel, en randımanlı, en verimli nasıl çalışır diye o cihazı yapan adamın kitabına prospektüsüne kılavuz kitabına ihtiyaç duyuyorsun da bu insan dediğimiz varlık bu insan dediğimiz in kainatın en değerli varlığı yeryüzünde en verimli en isabetli en randımanlı en mutlu, en huzurlu, nasıl yaşayacak diye Allah bu insanın kitabını yeryüzüne göndermiş olur mu, olmaz mı? İşte o kitap vallahi Kur'an-ı Kerim'dir. Hadi şimdi Kur'an-ı Kerim'i sayın bakayım erkekseniz. Hadi yaşayın. Haydi Kur'ansız mutlu olun. Haydi Kur'ansız insanları kardeş yapın. Haydi Kur'ansız adaleti temin edin. Mümkün değil. Yesendeş bu konuya oldukça temas etmiştik. Bugün geri kalan kısımlarını huzurunuza arz ediyorum. Kardeşler Nasıl ki bir otomobil diyoruz. Otomobil, araba, motorlu vasıta, motorlu taşıt. Onu yapan adam hangi esaslara göre yapmışsa o esaslara göre kullanacaksın. Şimdi... Eğer senin motorlu vasıtan, otomobilin, araban benzinle çalışıyorsa benzinle çalışıyorsa o arabanın kılavuz kitabında bu araba benzinle çalışıyor demişse aksini yapamasın. Çünkü bütün sistem ona göre yapılmıştı. Yok canım ne, ne önemi var benzinle çalışır demiş ama ben gideyim de mazot doldurayım desen bu araba soruyorum size çalışır mı çalışmaz mı? Çalışmaz. Bir müddet sonra gider kalır. Çünkü o vasıtayı, o makinayı, o motoru, o motorlu vasıtayı kılavuz kitabına göre çalıştırmadın. Kaldın yolda. Mümkün değil nasıl yaratmışsa mesela diyelim ki bir insan hastahaneye kaldırılmış kan kaybediyor kan kaybediyor kaybettiği kanın verilmesi lazım bu adam ölecek bu adam gidecek her isteyen istediği kanı o hastaya verebilir mi veremez mi soruyorum veremez hangi gruptan olduğunu bileceksin sıfır grubu mu A grubu mu B grubu mu? A, B grubu mu? Zaten dört tane grup var kainatı. Beşincisi yok. Daha pozitif mi? Artı mı? Eksik mi? Negatif mi? Yani her şeyi Allah'ın istediği şekilde vermen lazım. kendin Kendine göre yapamasın. Sıfır grubu, er aşk pozitifli kansa, sen A grubu kanı versen o dünya almaz. Faydası olmaz. Hasta ölür. Allah'ın istediği gibi çalıştıracaksın. E şimdi Cenab-ı Hak ne diyor mesela? Ey temiz yaratılmış insan! İnsan temiz yaratılmıştır. Yaratılıştan temizdir insan. İnsanı en hassas makina, beyniyle, aklıyla, bütün organlarıyla Mükemmel bir varlık olan insan da kendisini yaratan kimse o yaratıcının emrine, esaslarına, usullerine, hükümlerine göre yaşarsa mükemmel hayattan randıman alır. Yaşamazsa mesela Allah ne demiş? Sakın sen temiz insan olarak yaratıldın, alkollü içkileri alma. ''İçki içme! Yok ben Allah'ı dinlemem, içki içeceğim.'' derse bir adam, içki içerse bu neye benzer? Benzinli bir arabanın deposuna mazot doldurmaya benzer. Kitabına göre hareket etmedin. Araban benzinliyse benzin koyacaksın. Mazotluysa mazot koyacaksın. Kafana göre hareket edemezsin. İnsan da Allah'ın yarattığı insan da Allah'ın gönderdiği kitaba göre hareket edecek. İşki haram mı? Semtine yaklaşmayacaksın. Eğer mutlu olayım diyorsan. insan olayım, mutlu olayım, huzur bulayım, randımanlı çalışayım diyorsan kullanmayacaksın. işte bugünkü bütün perişanlıkların çatışmaların kapışmaların vallahi temelinde bu düşünce yatıyor ya öyle ya böyle evet insan evvela kendisini işleyecek evvela kendisini Düşünecek. Mesela insanın üzerinde Allahu Teala'nın en fazla önem verdiği, kıymet verdiği bir organımız var. Nedir? Kafamız. Bak kafa diyoruz. Kafa. Vücudun Cenab-ı Hak kafanın öneminden dolayı, kafanın yani başın öneminden dolayı insan vücudunun en son noktasına kafayı koymuş. Bak en yukarıda kafa var. En yukarıda kafa var. Öbür organlar kafadan aşağıda. Kafanın içinde ne var? Beyin var. Beyin. Demek ki insan oğlunun, insan dediğimiz varlığın en mühim organı, en önemli uzvu, organı, en mühim varlığı neymiş siz söyleyin kafa onun için böyle değeri olmayan düşük insana değersiz insana pis insana, beceriksiz insana, Türkçede ne derler siz söyleyin kafasız adam kafasız kafa çok önemli içinde beyin var o beyin, yeryüzünde kainatın, insandan başka kainatın tamamını terazinin bir gözüne koyun, öbür gözüne insanın beynini koyun, hepsinden ağır gelir. Mana bakımından. Hiçbir varlığın beyni, insan beyninin seviyesinde olmadığını ispat edilmiştir. Beyin ve insanın da bütün varlığı o beynini işletmesi, çalıştırması, onu yeryüzündeki varlıkları, mahlukları, eşyayı, tabiatı o beyniyle okuması. Bugün yeryüzünde soruyorum size ne kadar teknolojik eser varsa teknolojik eserler elektrikten tutun her çeşit görebildiğiniz daha göremediğiniz ne kadar makina ne kadar motor, ne kadar elektronik alet, ne kadar eser, ne kadar medeniyet, ne kadar alet varsa hepsi insanın beyninin eserini değil mi soruyorum? İnsan beyninin, insan aklının eseridir. Görüyor musunuz? İnsan aklının insan beyninin ürünüdür. İşte. Allah'ın insana verdiği bu muazzam kabiliyeti, beyin gücünü, beyin enerjisini işletmekle her insan mükellestir. İnsan beynini, aklını, fikrini işletmekle mükellestir. Bunun yolları var, usulleri var. Ama neye göre işleteceksin? Beyninizi neye göre işleteceksiniz? İşte... İşletme kılavuzu, kullanma kılavuzu nasıl işletin diyorsa öyle işleteceksiniz. Allahu Teala, insan beynini yaratan Allah, insan beynini yaratan Allah, o kafasında o beyni taşıyan, o aklı taşıyan iman etmiş insana Müslümanlığı kabul etmiş, İslam'ı kabul etmiş bir insana günde beş vakit namaz kılmasını, soruyorum size, o Müslüman'dan günde beş vakit namaz kılmasını istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor. Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Haşa! Ama insanın ihtiyacı var. Allah'ın bizden istediği ibadetler Allah'ın ihtiyacı değil, bizim ihtiyacımız var, biz muhtacız. Bakın, çok mühim bir nokta bu. <gülüyor> çok mühim bir nokta. Şimdi, günde beş vakit namaz. Bakın şimdi, kılavuz dediğimiz kullanma kılavuzuyla, insan arasındaki bağlantıyı şimdi bir misalle bugün, bir başka misalle açıklamak istiyorum beş vakit namaz tamam bugünkü şekliyle fazla derinliğine gitmeyelim bugünkü şekliyle sabah namazı en evvel kıldığımız namaz sabah namazı en son kıldığımız namaz siz söyleyin en son kıldığımız namaz hangisi ne yasısı ya bitir namazı bitir Bak yatsı namazı diyor bak. En son kıldığımız namaz vitir namazıdır. Vitir namazı yatsıdan evvel kılınmaz. Çok mühim. Bu beş vakit vitir namazı ile beraber altıncı vakit bir namaz oluyor o. Vitir namazı yatsı namazı ile hiçbir alakası yoktur. Müstakil bir namazdır. Bağımsız bir namazdır. Yatsı namazı 13 rekat değildir. 10 rekattır. Yanlış ezberleyenler var, yanlış bilenler var. Vitir namazı ayrı bir namazdır. Kazası lazım olan bina, kazası yapılan bir namazdır. Vitir namazı ile beraber mutlaka siz de düşünmüşsünüzdür. Bir Müslüman Vitir namazı ile beraber günde siz söyleyin kaç rekat namaz kılıyor? Bak söyleyen çıkmadı. 40 rekat, 40. 40 rekat namaz kılıyorsunuz. Şimdi soruyorum. Namazın farzları var. Kıyam, kıraat, rükû, secde, ka'de-i ahire, son oturuş, tahiyat oturuşu. Namazın içindeki farzların en önemlisi hangisidir? En önemli farz hangisi? Secde. Allah razı olsun. Namazın bel kemiği secdedir. Bir kemiği. Secde nasıl yapılır? İnsanın kafasını yere koymasıyla yapılır. Kafanın önemini gördünüz mü? Namazla kafa arasında bağlantı var mı yok mu? Müthiş bir bağlantı var. Niye buna... Bilmiyorum. Niye buna bir mana vermiyorsunuz? Bu ne demektir bu? Efendimiz buyuruyor ki bir Müslümanın, bir Müslüman insanın yeryüzünde Allah'a en yakın olduğu nokta secdedir diyor. Duydunuz mu? Bir insanın Allah'a en yakın olduğu nokta secdedir. secde kafanızı ayağınızı bastığınız toprak seviyesine getirmek suretiyle bir rakam gibi düşünürseniz Allah'ın varlığı karşısında adeta sıfırlanıyorsunuz sıfır hani geriye doğru sayın mesela diyelim ki 6 5 4 3 2 1 sıfır namazda da hayattayken belki altısın Rükuda beş, eğildin dört. tahiyata üç, yattın iki, secdede sıfır. Sıfırlanıyorsun. Sıfır kilometre. Orada irtibat başlıyor. Ve ne oluyor? Bakınız. Bir ilim adamı, doçent. Titreni doçentlik sıfatını taşıyan bir ilim adamı kardeşimiz ibadetlerin insan üzerindeki faydaları insan üzerindeki etkileri adıyla bir kitap yazmış doçentlikten profesörlüğe yükselmiş o kitapta okudum kısaca arz edeyim aklınızda kalsın diyor ki çağdaş insan çağdaş ne demek işte şu çağda yaşayan insan hangi çağda yaşıyorsak o çağda yaşayan insanlara aynı çağda yaşadığı için çağdaş diyorlar çağdaş aynı vatanda oturanlara vatandaş aynı çağda yaşayanlara siz söyleyin çağdaş diyorlar bu çağda gördüğünüz gibi çok hızlı bir hayat akışı var. Üretim düzeni farklı, düşünme düzeni farklı, yaşama düzeni farklı. İnsanlar daha güneş doğmadan kalkıyorlar, yollara düşüyorlar, arabada ayakta gidiyorlar, fabrikada ayakta çalışıyorlar, hatta yemeklerini bile kafeteryada, siz söyleyin, nasıl yiyorlar? Ayakta yiyorlar. Fazla yatmaya vakit bulamıyorlar, Eğleniyorlar ayakta, yemek yiyorlar ayakta, çalışıyorlar ayakta, otobüste gidiyorlar ayakta. Hayatın akışı böyle. Adam buradan meseleye bakmış. Devamlı ayakta bulunan bir insanın diyor, vücudundaki kan, hani vücudumuzda kan var. Devri daim yapan bir kanımız var. Vücudun her tarafına giden, dolaşan bir kanımız var. Devamlı ayakta bulunan, ayakta çalışan, ayakta hayatının akışını, ayakta çoğunluğunu pek çoğunu ayakta geçiren bir insanın diyor vücudundaki kan vücudun alt katlarında dolaşır kafasına çok yukarıda olduğu için kafasına fazla kan gelmez. İnsan beynine fazla kan gelmiyor. Beynimize fazla kan gelmediği için beyindeki hücreler zorlanıyor. İhtiyacı kadar kan kafaya gelmeyince insanda bir gerilim, bir stres, bir sinirlilik, bir sıkıntılık, sıkıntı meydana geliyor. İnsanın kafasındaki gerilimin adına şimdisi söyleyin diyorlar? Stres. Bakın stres. Bu kelimeyi hepiniz duymuşsunuzdur stres. Yunanca bir kelime, Latince, stres kelimesi. Latince, Türkçesi gerilim. Yorgunluk, bitkinlik, geriliyorsun, simirlisin, sıkıntılısın. Kafada oluyor bunlar. Stres elde, hayatta olmaz, kafada olur. Bunun sebebi, kafadaki hücrelerin yeteri kadar kan alamayışındandır, diyor. Profesör, insanın kafasına, Yeteri kadar kan gitmezse stres oluyor, gerilim oluyor, zorlama oluyor, sinir oluyor, sıkıntı oluyor. Kafaya bol miktarda kan gitmesi lazım. İnsan kafasına çok miktarda, bol miktarda kanın gitmesi lazım. Profesör diyor ki düşündük, taşındık bir insanın kafasına... ...en mükemmel şekilde kan nasıl gider, bir de gördük ki diyor, Hazreti Muhammed insanlara namaz kılmayı emretmiş. Namaz kılan bir adam, bir rekat namazda iki defa secde ediyor, kafasını yere koyuyor. Kafasını yere koyunca vücudun alt katındaki kanlar birdenbire kafaya hücum ediyor, beynine insanın çok rahat kan geliyor... Birinci secdede gelmediyse ikinci de daha çok geliyor ve insan beyni kan banyosu yapıyor. Kan ile bütün bir beyin banyo yapıyor, duş yapıyor, canlanıyor... Namaz kılan bir insan günde 80 defa beyniyle kan buluşuyor. Kan manyası yapıyor. Namaz kılan adamda stres olmuyor. Gerilim olmuyor. Beyin zorlaması olmuyor. Beyin kanaması olmuyor. Yeryüzünde namazdan daha mühim insan beynine kan gönderen başka bir hareket tarzı yoktur diyor. Namaz kılan bir adam günde 80 defa secde ediyor. 80 defa vücudunun alt katlarındaki kan beynine gelerek 80 defa beyniniz kan banyosu yapıyor mu? Yapmıyor mu? Soruyorum. Bakın nasıl bir hadisem. Bugün tıp bunu ispat etti. Hekimlik bunu ispat etti. Doktorluk bunu ispat etti. Yakın bir gelecekte inansın inanmasın beynine kan göndermek isteyen namaz kılmaya başlayacağım. Tıbbın tespiti bu. Ben söylemiyorum. Ha demek ki Müslümanlar insan dediğimiz bu muazzam makina, bu muazzam varlık Allah'ın gönderdiği kılavuz kitap olan Kur'an'a göre yaşarsa... Bakın kılavuz kitap olan Kur'an'a göre yaşarsa yani ibadetini yerine getirirse... Nasıl bir dinamizm kazanıyor? Nasıl bir sağlık kazanıyor? Nasıl bir varlık kazanıyor? Nasıl sıkıntıdan, stresten, gerilimden nasıl kurtuluyor? Sade bu kadar değil. Bir şey daha anlatıyorum. Profesör diyor ki, insan üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki, insanın Koşuşması, hareket etmesi, yürümesi, durması, oturması, kalkması suretiyle hareket halinde olduğu sürece insanda elektriklenme meydana geliyor. Elektriklenme. Sürtünmeden elektrik oluyor. Akşamleyin sırtınızdan, yün kazağınızı, orlon kazağınızı sırtınızdan çıkartırken o yün ile, orlon ile vücudunuzun kılları sürtünerek elektrik meydana geliyor ve karanlıkta kıvılcımlar oluyor mu, olmuyor mu soruyorum elektrik var insanda ilmen sabit bunlar kıvılcımları görürüz, çıt çıt, çıt çıt ses yapar sürtünmede elektrik oluyor bunun adına statik elektrik diyorlar statik demek, durgun demek, durgun gitmiyor, duruyor Bir dinamik elektrik var, bir statik elektrik. Durgun elektrik. İnsan vücudunda duruyor. Elektrik kanunlarına göre elektrik nerede durur? Bir cismin en son ucuna gelir, ucunda durur. Mesela kablo. Kablonun ucunda elektrik var. Her şeyin ucunda, son noktasında elektrik duruyor. İnsan vücudunda Biriken, oluşan elektrik de insanın sivri noktalarında, uç noktalarında duruyor. Mesela parmak uçlarında, elektrik parmak uçlarında, yahut insanın alnında, burnunda, yahut insanın diz kapaklarında, yahut insanın ayak parmaklarının ucunda elektrik geliyor, duruyor. Secde edince, namazda secde edince diyor profesör, Secdede insanın alnıyla burnu yere değiyor. El parmakları siz söyleyin yere değiyor. Diz kapakları siz söyleyin yere değiyor. Ayak parmakları siz söyleyin yere değiyor. Bu uçlardaki elektrik toprağa verilerek secde eden adam rahatlıyor diyor. Elektrik potansiyelinizi secdede bütün vücudun sivri noktaları secdede yere değdiği için elektrik boşalıyor rahat ediyorsunuz. Bunu ilim söylüyor, ben söylemiyorum. Bunu pozitif dedikleri laboratuvar ilmi söylüyor. Denenmiş, Allah'a inanmasa bile bir adam namaz kılsın, vallahi rahatlar. Niye? Vücudundaki elektriği, sivri noktaları, seyrede yere gelin, göçenir. Zaman gelecek ki sağlık için inanmayan da namaz kılacak, yakında göreceksiniz. İlim adına söylüyor. Hep öyle. Abdest de böyle. Abdeste namaz böyle, namazla oruç böyle, oruçta böyle, hacla böyle. Hepsi ilmi esaslara, akli esaslara, fiziki, manevi, maddi, ruhi, bedeni, ahlaki bütün esaslara uygun. Hiç şüphe yok. Bakın bir şey daha arz edeyim. Bir İtalyan uroloji alimi, dünyaca meşhur bir hekim üroloji hepiniz bunu bilir ne demek üroloji bir kardeşimiz söylesin ne demek üroloji idrar yolları idrar idrar idrar yolları ile alakalı ilim üroloji bunu yapanlara ürolog diyorlar yani bu hususun hekimi tabibi insan yetişmiş insanı bir İtalyan ürologu yani eskiden devliye denilirdi devliye idrar yolları hastalıkları mütehasısı İtalyan bir doktor Botiselli diye bir adam İzmir'de Dünya Tıp Kongresine bir rapor sunmuş Dünya Tıp Kongresi İzmir'de yapılan bir kongreye sunulmuş orada diyor ki ben diyor çalışmalarımda gördüm ki prostat hastalığı diye bir hastalık var prostat duymuş musunuz prostat bu diyor prostat hastalığı... ...kadınlarda olmaz. Bak kadınlarda yok. Kimde olur siz söyleyin. Erkeklerde olur. Erkeklerde olur. Bunun diyor araştırdım sebebini. Yani kadınlar... ...ayrı mı besleniyor da olmuyor? Hayır. Yaratılış farkından ileri geliyor. Yaratılış farkı ileri geliyor. Kadını Cenab-ı Hak... ...ayrı bir şekilde yaratmış... Erkeği ayrı şekilde yaratmış. Kainat diğer yerkesi erkeği kadın, kadın erkek yapamaz. Onun kalıbı farklı, tornası farklı, tesviyesi farklı, her şeyi farklı. Araştırdım diyor, neden erkeklerde prostat hastalığı oluyor da kadında niçin olmuyor? Gıda yoluyla mı? Hayır. Beslenme yoluyla mı? Hayır. Neden bu fark ediyordur? Nihayet diyor senelerimi verdim, araştırdım, bulamadım. Hazreti Muhammed'in bir sözünde buldum diyor. Allah'ın ne salli ala seyyidina Muhammed. Tabi o Hazreti Muhammed diyor, peygamber demiyor. İtalyan, Hristiyan, Katolik. Hazreti Muhammed diyor, damadı Ali ile konuşurken, damadı Ali'ye anlatırken aynen şöyle buyurmuş diyor. Bunu bir kitapta buldum yıllardan beri çözemediğim meseleyi çözdüm diyor Ali'ye konuşurken Hazreti Ali'ye diyor edep usul öğretirken Hazreti Ali'ye yaşama kılavuzu olarak anlatırken demiş ki La tebül alel kıyami ya Ali Bak, üç kelime La tebül alel kıyami ey Ali küçük abdestini yapacağın zaman sakın ayakta küçük abdest yapma Kıyam ayakta deme. Kıyam ayak. La tebil, devletme. As buyurun işeme. Tam Türkçesi. İşeme. Alal kıyami. Ayak üstünde işeme. Oturduğun yerde küçük abdest yap. Bir de araştırdım ki diyor insan ayakta küçük abdest yaptığı zaman ne kadar sağlıklı yaparsa yapsın bir miktar idrar idrar yollarında kalıyor. Kesede kalıyor. Onlar mikroplu bir şekilde yeniden diyor idrar kesesine, mesaneye dönüyor, tahribat yapıyor ve insan hasta oluyor. Zamanla ameliyata kadar gidiyor. Oturduğu yerde yaptığı zaman idrar kesesinde, mesanede ve idrar yollarında bir damla idrar kalmıyor, hastalık olmuyor. Meğer kadınlarda prostat olmamasının sebebi, kadınlar hayatta kötü yaptığı zaten yapamaz, oturduğu yerde yaptığı için bu hastalık olmuyor diyor. Bana bunu Muhammed öğrettiriyor. İtalyan doktor. İşte kardeşler, Allah'ın kitabına, yani Kur'an'a, Kılavuz kitaba, Allah'ın Resulü, Hazreti Muhammed Mustafa, yani Kılavuz peygamber, Kılavuz kitap, Kılavuz peygamber. Demek ki bu ikisine göre yaşasak, Dünyanın en mutlu, dünyanın en hakim, dünyanın en akıllı, dünyanın en kalkınmış, dünyanın en sağlıklı, dünyanın en varlıklı insanları olacak mıyız olmuyor soruyorum size. Vallahi olacağız. Kılavuz kitap, kılavuz peygamber. Bugünkü perişanlığımızın, sürüngenliğimizin, acizliğimizin, pisliğimizin, perişanlığımızın... ...vallahi sebebi kılavuz kitaba, kılavuz peygambere göre yaşamadığımızdandır. Eğitim böyle olması lazım. İşte bu hakikatleri, bu anlayışı, bu inancı, bu düşünceyi eğitim haline getirmek lazım. Eğitim, eğitim böyle olacak. Bakınız, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, küçük bir hadisi şerifiyle meseleyi arz edeyim, ezan okunuyor, uzatmadan, beklemeden keseyim. Kardeşler, Allah'ın Resulü buyuruyor ki, مِرُوا evladeküm iza بَلَغُوا سَبْعَى مِرُوْ <murû> biz بِالسَّلَاةِ اِذَا belagu سَبَعَ Seba'a hepiniz bilirsiniz Arapça seba'a yedi demek yedi seba'a seba'a semavatim tıbaka yedi kat Ey Müslümanlar diyor Peygamberimiz çocuklarınız yedi yaşına balik olduğu zaman yedi yaşına ulaştığı zaman o çocuklara İslam'ı Allah'ı peygamberi tanıtmaya, okutmaya, öğretmeye başlayın. Kaç yaşındaymış siz söyleyin. Yedi yaşına geldikleri zaman diyor. Niçin yedi yaş? İmam Gazali açıklıyor. Büyük müştehit alim İmam Gazali. Diyor ki, araştırdım niye peygamber yedi yaş dedi. Altı demedi, sekiz demedi. Niye yedi? Bir de baktım ki diyor, İnsan denilen varlık, yedi yaşına geldiği zaman kafası çalışmaya başlıyor. Kafa. Kafada ne var? Araştırdım diyor. Kafada ne var? İnsanın kafasının çalışması demek, çevresini, alemi, tabiatı, eşyayı, varlıkları anlamaya başlaması demek. Kafa çalışıyor demek, etrafını, eşyayı, tabiatı, varlıkları anlamaya, Allah'ı anlamaya başlıyor demek. İnsan eşyayı, tabiatı nasıl anlar? Bakın, organlarımızla, gözlerimizle görüyoruz, kulaklarımızla duyuyoruz, burun deliklerimizle koku alıp eşyayı tanıyoruz. Ağzımızla, dilimizle mahlukatın tadına, lezzetine bakıyoruz. Bir de bastım ki diyor Gazali, yedi yaşına gelen insanın kafası çalışmaya başlıyor. O da organlarının işlemesiyle oluyor. İnsanın en mühim organları da kafadadır. Sayalım, iki tane göz, iki de kulak siz söyleyin, dört. İki de burun deliği, bir de ağız Bak yedi rakamının önemini anladınız mı? Demek ki bu yedi pencere yedi yaşına gelince çalışmaya başlıyor. O zaman İslam'ı öğretin ki yeryüzüne Müslüman gözüyle bakmaya başlasın, eşyayı anlasın, tabiatı anlasın, Allah'ı tanısın diyor. Yedi yaşında. Bak iki tane göz, iki de kulak dört, iki de burun deliği altı, bir de ağız yedi. Yedi tane pencereyi Allah kafamıza takmış. 7 yaşında başlıyor işliyor, anlıyor, duyuyor dinlemeye başlıyor eğer 7 yaşında çocuklarımıza İslam eğitimini vermeye başladığımız anda aleme Müslüman gözüyle Kur'an gözüyle, Muhammed Mustafa gözüyle bakacak insanlara o gözle bakacak merhamet gözüyle bakacak cahillikten kurtulacak Din eğitimi almamış adam vallahi profesör de olsa hayatı anlayamaz, cahil kalır. Eğer cahalet olmasaydı efendim dilnemle barda sırtına Allah kelimesini yazdıran, sırtına hayyun kelimesini, Allah kelimesini yazdırarak bir barda bir kovonda İçki dağıtan bir adam. Ben şuna inanıyorum ki bu adam kesinlikle imansız bir adam değildi. Asla imansız adam sırtına Allah kelimesini yazdırmaz. Ama cahil bir insan Allah kelimesiyle nerede dolaşılır, nerede çalışılır, tuvalete gidilir mi gidilmez mi... İçki satılan yerde Allah kelimesiyle dolaşılır mı? Bunu bilmiyor, eğitilmemiş. Din eğitim eksikliği var. Her zaman bunu söylüyorum. Onu öldüren nerede cahil oğlu cahil? Sırtına Allah kelimesini yazıp barda içki dağıtan adamla da cahil. Biz cehaletin kurbanıyız. Bu millet cehaletin kurbanı. İslam'a göre eğitilseydi vallahi bunlar olmayacaktı. Olması mümkün değildi. İslam eğitimi, Kur'an eğitimi olmayan ülkede barış olmaz, bütünleşmek olmaz, kaynaşmak olmaz. Aldatmayı, hayasızlığı, haksızlığı, hırsızlığı, pisliği önleyemezsiniz, vallahi önleyemezsiniz. Sekiz sene kesintisiz değil, seksen sene kesintisiz eğitim verseniz, bir eğitimi olmadan insan yetiştiremezsiniz. Seksen sene. İslam'ı, Kur'an'ı iyi anlamak lazım kardeşler. Önümde bir hayli notlar var. Daha bu notların yüzde, yüzde beşini anlatamadım. Hepsi şey duruyor burada. Ezan okundu. Vakit yok, zaman yok, zaman sınırlı. Meselelere etrafıyla giremedim. Vallahi rahatsızım, üzülüyorum, canım sıkılıyor. Cemaati Müslümin biraz gayret edip, biraz de bulunup, biraz fedakarlık edip, bir saat kala şu camiye gelse, anlatacağımız şeyler çok mükemmel, çok muazzam şeyler olacak ama zaman yok, onu mu söyleyeyim, bunu mu söyleyeyim diye kendi kendimi yiyorum. Vallahi cemaat şahitlerden bir saat kala buradaydım. Bir saat kala geldin kürsünün dibine oturdum, 15 kişi yok. Ya madem geliyorsunuz hele cuma günü bir 40 dakikanızı bir 50 dakikanızı Allahu Teala verin kardeşler verin. Bu dünyada kalmayacaksınız gideceksiniz diyorum size. Zaten gideceksiniz. Allah cümlemizi ikaz eylesin. Milletimize, memleketimize huzur ikram eylesin. İslam'ın Kur'an'ın önüne geçmek isteyenlere eğer hidayet nasip olacaksa Allah hidayet versin. Eğer hidayet nasip olmayacaksa İslam'ın önüne geçenleri Rabbim kahru perişan Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.